Akika kurbanlı çocuk büyümüşse de kesmek olur mu demişler hocam? Ee, akika kurbanı e, bir çocuk bülü uçağını erinceye kadar kesilir. Hı hı. Bülü uçağını ermişse artık onun için kesilmez. Eğer böyle bir rahatsızlık hissediyorsa ben çocuğum için akika kurbanı kesmedim diye o takdirde e, akika adını almaz ama yine kurban kesip fakir fukaraya dağıtabilir. Ama evet. adı akika değildir. Veya onun yerine e, sadaka verebilir, tasaplukta bulunabilir. Evet, teşekkür ederiz hocam.